B Muh dedi ki ona bin Onun akıp gitmesi de durması da Allah'ın ismiyledir. Şüphesiz ki Rabbim elbette Gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. في مَعَنَا يَا مَعَنَا وَلَا مَعَ <الْكَافِرِين> Ve o gemi sular her tarafı isilah ettiğinde onlarla birlikte, dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu. Nuh, kendilerinden ayrı bir yerde bulunan oğluna iman eder ümidiyle Ey oğulcu bizimle beraber sen de bin kafirlerle beraber olma diye seslendi. Kâle cebelin min Oğlu yine de iman etmekten kaçınarak beni suda muhafaza edecek bir dağa sığınacağım dedi. Nuh bugün Allah'ın merhamet ettiği kimse müstesna Allah'ın emrinden azabından koruyucu kimse yoktur dedi. Ve aralarına dalga girdi de artık o boğulanlardan oldu. Nihayet vakti geldiğinde Ey yer! Suyunu yut! ve ey gök sen de yağmurunu tut denildi su çekildi iş bitirildi gemi judita'nın üzerine oturdu ve Allah'ın rahmetinden uzak olan zalimler topluluğu helak olsun denildi Vana Danoğlu Rabbu, falal Rabb, innabili Nuh ise Rabbine nida, dua edip dedi ki, Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendir. Sen bana ailemin kurtulacağını vaat etmiştin. Muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en hakimisin. Kâle innehu min innehu amelun leke ilm. Allah buyurdu ki, Ey Nuh, şüphesiz o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden istedin. Muhakkak ki ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım. Kâle Rabbi Nuh dedi ki, Rabbi, doğrusu ben, hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer bana mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olur. قِيلَ يَا نُوحُ Tarafımızdan hak ki ey muh sana ve beraberindekilerden çoğalarak tüm dünyaya yayılacak olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Onlardan ileride öyle ümmetler de olacaktır ki kendilerini yakında dünyada faydalandıracağız. Sonra inkar etmelerinden dolayı bizden onlara yine pek elemli bir azap dokunacaktır. ma ma ve Muhammed bunlar gayb haberlerindendir ki onları sana vahy ediyoruz. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Öyleyse sabret. Şüphesiz ki akibet sonunda asıl kazanç takva sahiplerinindir. Art kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur siz ancak Allah'a iftira edenlersiniz ya illa ey kavmim buna bu tevhide karşı sizden bir ücret istemiyorum benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hiç mi akıl erdirmezsiniz? وَيَا <gülüyor> Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona teybe edin ki üzerinize semayı bol bol yağmur olarak göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak haktan yüz çevirmeyin. Alû ya hûdu mâ ciddenâ bi beynnetin ve ma nahnu bitâriki âlihatina an kavlik ve ma nahnu leke bi mûninin Dediler ki: Ey Hud! Bize apaçık bir delil, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı terk ediciler değiliz. Biz sana iman edecek kimseler de değiliz. İnne nakulu illa teraka ba'du alehatina bisu. Kal inni ushidu Allah ve eshadu en Biz senin hakkında ancak ilahlarımızdan bazısı seni fena çarpmış diyoruz. Hud dedi ki, şüphesiz ben ise Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki doğrusu ben sizin onu Allah'ı bırakıp da şık koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Artık isterseniz hep beraber bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin. ''İnni tevekkeltu ve rabbikum huve ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki o Allah onun perçeminden, alnından tutmuş ve tasarrufu altına almış olmasın. Muhakkak bir Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Fein <gülüyor> fekad eğer şimdi yüz çevirirseniz artık size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi, emir ve yasakları size gerçekten tebliğ ettim hem Rabbim isterse sizden başka bir kami yerinize getirir. Ona hiçbir zararda veremezsiniz. Şüphe yok ki Rabbim her şeyi hakkıyla gözetendir. Ve <gülüyor> neccaynahum Nihayet emrimiz gelince Hudu ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtuluşa erdirdik. Ve onları şiddetli bir azaptan kurtardık. İşte ad kavmi, Rabbinin ayetlerini bilerek inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Ve <gülüyor> ve gelece hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Haberiniz olsun. Şüphesiz ki